Bismillahirrahmanirrahim. Semut kavminin peygamberi Hazreti Salih Aleyhisselam. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın 19. kuşaktan torunudur. Salih Aleyhisselam Semut kavmine gönderilmiş bir peygamberdir. Bir rivayete göre Nuh, Hud, Salih ve Şuayb Aleyhisselam'ın kabirleri Mekke'de Zemzem ile Hacerü'esved arasındadır. Semut kavmi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 Onlara yeni şekiller verdiler. Köşklerini ve saraylarını muhtelif şekillerde tezyin ettiler. Tevhid inancını unutup Allah'a ortak koştular ve yapmış oldukları putlardan kendilerine tanrılar edindiler. Kavmin reisi Cunda'ydı. Alt kavminin duycar olduğu akibetten ibret almayan Semut kavmi aralarında istişare edip Cunda'dan kendileri için hiçbir kavimde olmayan bir put yapmasını rica ettiler. Cunda memnun oldu. Dağa çıkıp büyük bir kayayı yonttular. Bu kayaya göz, sığır göğsü ve at yağı gibi şekiller verip onu altın, gümüş ve çeşitli mücevherlerle donattılar. Sonra da karşısına geçerek secde ettiler. Bu putun ardından Semutlular kendilerine bir putane yaptılar. Wed, Ced, Hed, Şems, Menav, Menat,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 İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir. Ennem 46. Salih Aleyhisselam'ın bu hikmet ve hakikat dolu nasihatlerine rağmen kavmi onu büyülenmiş bir yalancı olarak itham etme bedbahlığına düştü. Dediler ki: "Sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin." Eş-i-ara 153. Sonra aralarında şöyle söylendiler: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 siz burada bahçelerin, pınarların içinde, ekinlerin, salkımlarının, sarkmış hurmalıkların arasında güven içinde bırakılacağınızı mı sanırsınız? Böyle sanıp dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. O haddi aşan kafirlerin emrine uymayın. Onlar ki yeryüzünde fesat çıkarırlar ve gerek kendilerini gerekse çevrelerinde bulunanları,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 Dediler O gerçek iman mutluluğuna eren insanlarda Biz onunla gönderilen her şeye iman ederiz El-Araf 75 Dediler Hiçbir şüpheye yer vermeyen Bu kayıtsız şartsız iman karşısında semut kavminin inkarcıları şaşkınlığa düştüler Sizin inandığınızı biz inkar ederiz El-Araf 76 Diyerek dalalet bataklığından çıkmamakta direndiler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 Allah'ın peygamberidir diyerek çıktı. Cunda Salih aleyhisselamı alnından öptü. Yüz kişiyle birlikte tevhid akidesine girdi. Kavmine de şöyle seslendi. Ey kavmim bu körlük kafi. Ben kendisinden başka hiçbir mavud olmayan, eşi ve benzeri bulunmayan Allah'a ve onun peygamberi Hazreti Salih'e iman ettim. Puthanenin reisişe.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 Sert ve keçeleşmiş bir libas giydi. O da tevhidi tebliğe başladı. Salih Aleyhisselam'ın baş yardımcılarından oldu. İmansız putperestler Cunda'ya yazık sana sen de Salih'in sihrine kandın diyorlardı. Cunda ise onların dediklerini aldırmıyor ve Salih Aleyhisselam'ın yanından ayrılmıyordu. Allahu Teala Hazreti Salih'e şöyle buyurdu. Gerçekten onları imtihan etmek için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 işte istediğiniz mucize. Bu dişi devedir. Su içme hakkı bir gün onundur. Belli bir günde sizindir. Ona kötülükle ilişmeyin. Yoksa sizi muazzam bir günün azabı yakalayabilir. Eşuara 155-156 Deve yavrusu ile beraber otlar ve Allah'ı tesbih ederdi. Diğer hayvanlar onun heybetinden korkup kaçardı. Deve hal diliyle, kim süt isterse gelsin alsın derdi. Semudlular da gelir, kaplarını doldurup giderlerdi. Deve su içtikçe tespiye devam ederdi. Sütünü içen müminler şifa bulurlardı. Nankörlük Bu büyük mucize karşısında aziyetlerinden kahrolan kafirler deveyi katletmeye niyetleniyor. Fakat bu katlin ardından ilahi azamın gelmesinden korkuyorlardı. Bu korkuya rağmen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 Kendilerinin de hayvan sürüleri vardı ve Salih Aleyhisselam'ın devesi su içtiği zaman kendi sürüleri su içemiyordu. Hayvanların su içmesi sırayla olmaktaydı. Bir gün deve ve yavrusu, bir gün diğer hayvanlar. Müheyyah amcasının oğlu Musta'yı çağırdı. Bu deveyi öldürürsen seninle evlenirim, her şeyim senin olur dedi. Musta bu teklifi kabul etti. Kendisine yardımcı biri lazımdı.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 Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, iyilik tarafını hiç yanaşmıyorlardı. Ennem 48 Bu dokuz kişi pusuya yattı. Mısta ok atıp deveyi yaraladı. Kıtar ve yanındakiler de devenin üzerine atıyorlar. Derken o kişiler deveyi ayaklarını kesip düşünerek öldürdüler. Ve Rablerinin emirinden dışarı çıktılar. El-Araf 77 Devenin yavrusu korkup dağa kaçtı.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 Ennem 47 Hazreti Salih aleyhisselam Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz sözüyle Kavmine serzenişte bulunmuştu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Bedir'de öldürülüp kuyulara gömülen kureyşlere Üç gece sonra şöyle seslenmiştir Ey ehlikali Rabbinizin size vaat ettiği şeylerin gerçek olduğunu gördünüz mü? Şüphesiz ben Rabbimin bana vaat ettiği şeylerin gerçek olduğunu gördüm. Yine onlara şöyle seslendi. Peygamberlerinize karşı tavrınız ne kötüydü. Bir kısım insanlar beni tasdik ederken siz beni yalanladınız. Bir kısım insanlar beni bağırlarına basarken siz beni yurdumdan çıkardınız. Bir kısım insanlar bana yardım ederken siz benimle savaştınız. Peygamberinize karşı bu tavrınız ne kötüydi? Hazreti Ömer radıyallahu anh, Ya Resulallah, çürümüş, cife olmuş kimselere mi sesleniyorsunuz deyince, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, onlar söylediğim sözleri sizden daha iyi işitiyorlar. Fakat cevap verecek durumda değiller, cevabını vermiştir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicri denilen bölgeye uğradığında şöyle buyurdu Mucize istemeyiniz Salih aleyhisselamın kavmi peygamberlerinden mucize istediler İstedikleri mucize gerçekleşti kayadan deve çıktı Deve şu yoldan suya gelir şu yoldan dönerdi Onlar Rablerinin emrine karşı azgınlık ettiler ve o deveyi boğazladılar Deve bir gün onların suyunu içerdi Onlar da bir gün devenin sütünü içerlerdi Sonunda onu boğazladılar da Onlara bir sayha yakalayıverdi Allah da bu sayha ile onları helak etti Sadece mescidi haramda bulunan bir kişi helak olmadı Ashab-ı kiram O ölmeyen kişi kimdi ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında O Ebu Rigali Haram'dan çıkınca Kavminin başına gelen musibet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 kendilerine nihayet azap gelinceye kadar üç gün daha beklemeleri bildirildi. Salih dedi ki, ''Yurdunuzda üç gün daha yaşayın, sonra helak olacaksınız.'' Bu söz, yalan çıkması mümkün olmayan bir tehdittir. Hud 65 Rivayete göre bu üç gün, çarşamba, perşembe ve cumaydı. İlk gün yüzleri sarılacak, ikinci gün kızaracak, üçüncü gün kararılacak,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 Allah'a yemin ederek birbirleriyle şöyle anlaştılar. Gece ona ve ailesine baskın yapalım, hepsini öldürelim. Sonra da velisine, ona arka çıkacak olan kimselere, biz Salih ailesinin yok edilişi sırasında orada değildik. İnanın ki doğru söylüyoruz diyelim. Ennem 49 Salih peygambere münkirlerin bu hilesi haber verildi. O da ailesini ve müminlerin yanına alarak bu şehri terk etti. Böylece hicret hadisesi de gerçekleşti. Bu dokuz kişilik azgınlar çetesi planlarını uygulamak için geceliğin Salih Aleyhisselam'ın evini kuşattılar. Evin içinde kimseyi bulamayınca şaşırıp kaldılar. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam da Allah'ın emriyle onları taşlayarak öldürdü. Cenab-ı Hak buyuruyor. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan onların planlarını alt üst ettik. Allah'ın azabı onları yakalayıverdi. Bunun üzerine şiddetli bir sarsıntı tuttu. yüz yüzüstü düşüp öylece kaldılar. El-Araf 78 Ne kadar inkarcı ve sapkın varsa hepsi de helak oldu. Şehir bir harabe haline döndü. Salih Aleyhisselam ve kendisine iman edenler tahminen dört bin kişi o beldeyi terk ettiler. Ayet-i kerimelerde buyrulur. ''Emrimiz gelince, Salih ve onunla beraber iman edenleri, katımızdan bir rahmet olarak hem o günün azabından hem de o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir. Her şeye galip gelendir.'' Hud 66. ''İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları, azabı ilahiden kurtardık.'' Ennem 53. Müminler beldeyi terk ettikten sonra, ikinci gün... Münkülerin yüzleri kıpkırmızı oldu. Üçüncü gün ise simsiyah kesildi. Azap ne taraftan gelecek diye korku ve dehşet içinde etrafa bakıyorlar. Hak Teala Cebrail Aleyhisselam'a onların övünerek yaptıkları ve pek güvendikleri muhkem binaların altını üstüne getirmesini emretti. Zalim kavmin yutları bir anda yerle bir oldu. Ayet-i Kerime'de buyruluyor. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri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 kendilerini hemen sel süpürıntısına çevirdik. Artık o zalimler topluluğu helak olsun. el Müminün 41. Zulmedenleri o korkunç sesi yakaladı ve yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. Hud 67. Semut kavmi mallarına, zenginliklerine ve sağlam olarak inşa ettikleri meskenlerine güvenerek kurtulacaklarını sanmışlardı. Fakat kahri ilahi tecelli edince bunlardan hiçbir fayda göremediler.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 çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Eşuara 158-159 Tefsirlerde bildirildiğine göre bir kısım kavimler sayha ile helak edilmişlerdir. Salih Aleyhisselam'ın kavmi Semud bunların biridir. Nitekim alttan gelen bir sayha ile kahri ilahiye duyçar olmuşlardır. Diğeri Şuayb Aleyhisselam'ın kavmidir. Bunlar da üstten gelen bir sayha ile mahvedilmişlerdir. Bir diğeri de Yasin suresinde bildirildiği üzere peygamberlerine iman etmeyen Ashab-ı Kari'dir. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin kopuşunun da sayhaten vahideten, tek bir sayha ile vuku bulacağı bildirilmektedir. Dolayısıyla zikri geçen kavimlerin helaki bir nevi kıyametten bir sahneyi hatırlatmaktadır. Salih Aleyhisselam, Kavminin helakinden sonra kendisine inananlara şu tavsiyede bulundu. Ey kavmi! Şüphe yok ki burası halkına Allah'ın gazap etmiş olduğu bir yerdir. Buradan hemen göç ediniz ve Allah'ın haremine gidip emanına kavuşunuz. Bunun üzerine azab-ı ilahiden kurtulan müminler ihrama girdiler, kızıl tüylü develer yedeklerini alarak yol alıştılar.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 fakat onlar deveyi öldürerek büyük bir ihanette bulunmuş oldular. 13. 9 kişinin fesadı haddini iyice aşmıştı. Başkalarının mallarını zorla ellerinden alıyorlar, kul hakkına tecavüzde bulunuyorlardı. Şer odakları haline gelmişlerdi.